Yıldızların izinde. Hazırlayan Mutlu Doğan. Seslendiren Mustafa Aygül. Ümmü'l-Hayr binti saher radıyallahu anhâ. Uza kabilesinden Ümeyye binti Ubeyd'in kızı olan Ümmül Hayr, Müslümanlar henüz Darül Erkam'dayken İslam'ı benimsedi ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme biat etti. Kocası Ebu Kuhafe'nin İslamiyet'e girişi ise Mekke'nin fethine kadar gecikti. Kaynaklarımızda Ümmül Hayr'ın hayatı, Hazreti Ebu Bekir anh'ın hayatı içerisinde yer almaktadır. Hazreti Ebubekir radiallahu an Müslümanların henüz 40 kişiye bile ulaşmadığı bir dönemde insanları İslama davet etmek için Kabe'nin yanında bir konuşma yapmış ancak aralarında Utbe bin Rebi'an'ın da bulunduğu müşriklerin saldırısına uğrayarak öldüresiye dövülmüştü. Bu olay üzerine kendinden geçen ve bilincini kaybeden Hazreti Ebubekir radiallahu an kabilesi beni teim mensupları tarafından hayatından ümit kesilmiş bir durumda evine taşındı. Hayati tehlikesinden endişelenen babası ve akrabaları ölüp ölmediğini anlamak için onu konuşturmaya çalıştılar. Ancak akşama kadar baygın kalan Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ın ayıldığında ilk sözü "Resulullah iyi mi?" olunca öfkelendiler ve bakımını annesi Ümmü'l-Hayra bırakarak yanından ayrıldılar. Annesi kendisine bir şeyler yedirip içirmekle meşgul olurken, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin durumunun ne olduğunu merak ediyordu. Hz. Ebu Bekir radiyallahu anh. Ümmül hayır da, arkadaşının durumunu bilmiyorum şeklinde cevap veriyordu. Bunun üzerine Hz. Ebu Bekir anh annesinden, Hz. Ömer radiyallahu anh'ın daha önce İslam'a gelen kız kardeşi, Ümmü Cemil, Fatıma radiyallahu anha'nın yanına gitmesini ve ondan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin durumunu sormasını istedi. Ümmü Cemil'in evine giden Ümmül Hayr radiyallahu anha, ona Hz. Ebubekir'in Muhammed aleyhissalatu vesselamın nasıl olduğunu öğrenmek istediğini söyledi. Müslümanlığını gizlemek zorunda kalan ve Ümmül Hayr'ın müşrikler tarafından gönderilmiş olabileceğinden endişelenen Ümmü Cemil, ben senin ne oğlunu ne de Muhammed'i tanırım. Fakat istersen seninle birlikte oğlunun yanına gelebilirim." deyince birlikte eve geldiler. Hazreti Ebubekir radıyallahu an, Ümmü Cemile radıyallahu anha'ya Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in durumunu sorduğunda Ümmü Cemil henüz Müslüman olmayan Ümmül Hayr radiyallahu anh'a bakarak annen duyacak dedi. Ancak Hz. Ebubekir Bekir anh ondan dolayı endişelenmemesini söyledi. Bunun üzerine o da Resulullah'ın iyi olduğunu ve Darül Erkam'da bulunduğunu bildirdi. Hz. Ebubekir Bekir anh da annesine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi görmek istediğini ve onu görmeden hiçbir şey yiyip içmeyeceğini söyledi. Ümmü'l Hayr radıyallahu anha, ve Ümmü Cemil radıyallahu anha kendisini geceleyin Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına götürdüler. Hazreti Ebubekir radıyallahu an Resulullah'ı görünce, "Ya Rasulallah, o fasığın yüzümde açtığı yaradan başka bir şeyim yok. kadın benim annem Ümmü'l Hayr'dır ve bana daima iyi bir annelik yapmıştır. Sen onu Allah yoluna çağır ve kendisi için dua et." Belki senin duanın bereketiyle Allah onu cehennem ateşinden kurtarır dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de annesi Ümmül Hayr için dua etti ve kendisini İslam'a davet etti. Ümmül Hayr da orada Müslüman oldu. Ümmü'l Hayr radıyallahu anha aynı zamanda Hazreti Ebubekir radıyallahu an hakkındaki duasıyla tanınmaktaydı. Ebubekir'den önceki çocukları doğum sırasında veya küçük yaşta öldüğünden Ümmü'l Hayr radıyallahu anha Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ı doğurduktan sonra Kabe'ye yönelmiş ve "Allah'ım bu çocuğu ölümden azad edip bana bağışla." diye yakarmıştır. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ın atih lakabıyla anılmasının sebeplerinden biri de, annesinin duasında onun için bu kelimeyi kullanmasıydı. Mekke'den hicret izni çıktıktan sonra, diğer Müslümanlarla birlikte Medine'ye gittiği anlaşılan Ümmül Hayr radıyallahu anha, Hz. Ebu Bekir radıyallahu radiyallahu birkaç ay sonra vefat etmiştir. Salatü selam, alemlerin efendisi Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e,